Erkek azdır çoğu. Yani sakallan, bıyıklan yahut erkek yüzüğüyle erkek erkek olmaz. Erkek kime derler? Allah Kur'an'da haber veriyor. Erkek ben ona derim ki benim ibadetimden benden ona hiçbir şey alakoymaz. İşte erkek odur. Ben, o kimseye erkek derim ki benim ibadetimden benden ona hiçbir şey alakoymaz. Ne dünya ne kadın ne şu ne bu. Badat şehrinde bir kadın varmış eskiden öyle. Müslümanlar malum ya örtünüyor. Mesureç örtülüyorlar. O kadını ne kadar örtüyorlar, o kadın açıyor kendisini ve çıplak dışarı çıkıyor. Ve gene örtüyorlar, gene soyunuyor, çıkıyor dışarı, çıplak çıkıyor. Bir gün erkeklere sesleniyor. Ya bana bir örtü verin, sarınayım erkek geliyor diye. Erkekler şaşırmışlar ulan biz erkek değil miyiz? Bir de baktılar, Hazreti Abdülkadir Geylani geliyor. Bir erkek onu görüyor.